Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh. Babası Mesleme Evs, annesi Huleyde Hazreç gibi Hazreç kabilesine mensup olan Muhammed bin Mesleme radiyallahu An, hicretten 35 yıl önce Yesrib'de dünyaya gözlerini açtı. Medine'de Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh'ın vasıtasıyla İslamiyet'i ilk kabul eden sahabiler arasında yer alıyordu Muhammed bin Mesleme radiyallahu An. Hicretten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh arasında kardeşlik bağı kurdu. Muhammed bin Meslem'e her zaman Resul-i Ekrem'in yanı başında yer alırdı. Tebük gazvesi dışındaki bütün gazvelere iştirak etti. Uhud savaşında Müslümanlar zor durumda kaldığı sırada vücudunu kalkan yaparak oğullarıyla birlikte Allah Resulü'nü korudu. Hudeybiye'de ve Hayber gazvesinde de Resulullah'ı koruyanlardan biriydi o. Tebük gazvesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu Medine'de kendi yerine vekil bıraktı. Gazveden önce malının bir kısmını Resulullah'ın emrine veren Muhammed bin Meslemen'in hemen bütün gazve ve seriyelerin planlama ve uygulamasında hizmeti görüldü. Gazvelerde gösterdiği yiğitlik dolayısıyla Allah Resulü'nün atlısı anlamına gelen Farûşü Nebiyullah unvanıyla tanındı. Hicri 14 Rebiülevvel 3 tarihinde İslam düşmanlığıyla tanınan Yahudi şairi Kâb bin Eşref ile İbnu Ebul Hukaykı öldürenler arasında Muhammed bin Mesleme de alıyordu. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh 11 Muharrem 6 tarihinde emrine verilen 30 kişiyle birlikte Medine'ye 7 günlük mesafedeki Kurata kabilesi üzerine gönderildi. Yine aynı yılın Rebülahir ayında 10 kişilik bir grupla Medine'den 24 mil uzaklıktaki Zülkassa'da yaşayan Salebe bin Saadoğullarına karşı sevk edildi. Geceleyin kabilenin bulunduğu yere vardıklarında silahlı 100 kişiyle karşılaştılar. Birkaç saatlik çatışmadan sonra Sahabe bin Saad Müslümanların tamamını öldürdükleri düşüncesiyle geri döndüler. Muhammed bin Mesleme radıyallahu an bu çarpışmadan yaralı olarak Medine'ye döndü. Muhammed bin Mesleme radıyallahu an Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Hz. Ömer radıyallahu anh ve Hz. Osman radıyallahu anh'ın devrinde devlet idarecilerini teftiş görevini yürütüyordu. Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında kufe valisi Sa'd bin Ebu Vakkas'ın kufede kendisi için bir köşk inşa ettirdiği ve Kisra'nın Medayin'deki köşkünün kapısını söktürüp kendi köşkünde kullandığı yolundaki şikayetler üzerine halife bu köşkü yakmaları için onu bir heyetle birlikte Kufeye gönderdi. Muhammed bin Mesleme radıyallahu an görevini yerine getirdikten sonra Medine'ye döndü. <Sessizlik> Muhammed bin Mesleme radıyallahu an Hazreti Osman radıyallahu anın şehit edilmesinin ardından Hazreti Ali radıyallahu an Kerem Allahu halife seçen sahabiler arasında yer alıyordu. Hazreti Ali radıyallahu anın halife seçilmesinin ardından baş gösteren fitne sebebiyle Medine'ye 3 mil mesafedeki Rebeze köyüne çekildi. Daha sonra Müslümanlar arasında vuku bulan Cemel ve Sıfın savaşlarına katılmadı. Kendisini inzivaya çekildiği köyünde ziyaret eden Ebu Bürde el-Eşari radıyallahu an insanlarla beraber olup onlara doğruyu anlatmanın daha iyi olacağını söylediğinde ona, Resulullah'ın kendisine bir kılıç verip onunla cihad etmesini emrettiğini, Müslümanların birbirlerine düştüğünü gördüğünde ise Uhud Dağı'na gidip kılıcını kırıluncaya kadar dağa vurmasını, sonra da evine çekilmesini tavsiye ettiğini anlattı. Hadis fakih ve Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in katibi olarak anılan ve Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den 16 hadis rivayet eden Muhammed bin Mesleme Radiyallahu An Hicretin 43. yılı Safer ayında Medine'de vefat etti. Cenaze namazını Medine valisi Mervan bin Hakem kıldırdı ve Cennetül Bahiyye'ye defnedildi. Salatü selam âlemlerin efendisi